Sayın dinleyiciler, Botanetopya programında geçen hafta teknik bir aksaklıktan dolayı programı sağlıklı bir şekilde yayınlayamadık. Sizlerden ve programcımızdan özür dileyerek bu hafta geçen haftaki programı tekrar sunuyoruz. Botanetopya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 Merhaba sevgili Açık Radyo Dincileri, Topya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Botanitopya.gmail.com adresinden ve aynı aldığı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. E, programda değindiğim kimi konuların özetlerine ve görsellerine buradan ulaşabilirsiniz. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Evet sevgili dinçler ee, belki dinemişsiniz de hatırlarsınız geçen programda e, Düzce Üniversitesi e, Orman Botaniği Anabilim e, Başkanı Profesör Doktor Necmi Aksoy'la e, Botanik Bahçelerin tarihçesini nasıl bir kuruluş felsefeleri olduğunu Doğu ve Batı arasındaki farkları e, konuşmuştuk e, biraz e, şeyde bırakmıştık konuyu yani Lale'nin ee, Prag üzerinden nasıl Hollanda'ya gittiği konusunda bırakmıştık. Velale çılgının oluşmasından söz etmiştik. Bugün ee, biraz aslında bugüne doğru ve biraz daha geleceğe uzanalım istedim botanik bahçeleri konusunda. Çünkü e, geçen programda e, Necmi Hoca da anlatmıştı. Bizde botanik bahçesinin e, bir geleneği var aslında has bahçe kültürüne e, dayanan... E, Biraz oradan geleceğe doğru uzanan bir botanik bahçesi felsefesini nasıl kurarız ondan bahsetmek istiyorum. Ben tekrar konuma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Necmi Hocam. Hoş bulduk. Çok keyifli bir program olmuştu geçen sefer. Tekrar zaman ayırıp geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha bu konuya devam edelim istiyorum. Evet nedir hani geleceğe uzanan bir botanik bahçesi tanımını nasıl yaparız nasıl bir felsefeye temellenmeli nasıl kurgulanmalı bununla ilgili sizin de çalışmalarınızı var zannediyorum. Sizinle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Belki geçen sefer bıraktığımız yerden de başlayabilirsiniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Aslında botanik bahçeleri e, tabii ki şimdi e, Hollanda'yla hale gitti, Rönesans devam ediyor, 1700-1800 yıllar coğrafi keşifler başlıyor. O dönemde değişik e, tabii yeni kıtalarla birlikte değişik canlıların keşfi gündemde. Dolayısıyla bir doğayı anlama, e, yani doğadaki yaşamı anlama yolculukları başlıyor. İşte bunlardan en başında... ...Alman bilinci Alexander von Humboldt'un... ...Güney Amerika gezisi... ...ki bu Darwin'i çok etkiler... ...daha sonra... Buffon'un Doğa Tarihi... ...atlı eseri... ...daha sonra bakıyorlar ki... ...bu kadar yaşamı biz... ...nasıl tasarlayalım, ne yapalım... ...canlını dikmeye başlıyorlar... ...yani sürekli Doğa Tarihi... ...ve Doğa Tarihi müzelerine hem hayvan hem fosil hem jeolojik e, bulgular hem canlı materyaller ve dolayısıyla e, Bu doğal tarih müzelerinin aslında öncüleri şeyler değil mi? Şu merak kabineleri diyorlar tabii ya. Ki, şu nadire kabineleri evet. diyorlar. Merak kabineleri diyorlar. O şeyden ee, bu keşif yolculuklarındaki o keşiflerin evet. getirdiği şeyler, kurutulmuş bitkiler, işte fanustaki hayvanlar tabii vesaire. Ki. Aslında öncüleri bu değil tabii mi? Tabii ki. Ve işte o zaman e, tabii Aristoteles tarafından desteklenince bu e, buluşlar ve e, keşifler Dolayısıyla burada aslında ilk hem doğa tarih müzeleri fikriyle aynı zamanda botanik bahçeleri de bu noktada gelişmeye başlıyorlar. İşte bitkiler, herbaryumlar da kurutuluyor, tanımlanıyor ve doğanın bütün seliliği ve dünyayı, yaşamı anlamaya doğru bir yolculuk yapıyor. İşte bunların başında Solana'nın, Hans Solana'nın ilk müzecilik fikri, Jamaika gezisi... İngiltere'de Monty Garson kurulması... E, ...gibi. Daha sonra... E, ...Joseph Banks'in... E, e, meşhur koleksiyoncu Koleksiyoncu... E, ...yine... E, ...Kaptan Cook'la yapmış oldu. Avustralya O çok önemli Evet. Avustrar, evet, gezi, evet gezi. Çok önemli ki zaten Banksiana diye bir... E, ...ağaç ve çalı türüne ismi verilmiştir. Kars ki, var mıydı? E, o gezide yoktu. Daha sonra... Hmm. E, Darwin'in Beagle'la birlikte yapmış olduğu e, seyahat ki Darwin'de Hı. zaten e, Güney Amerika'dan çok sayıda bitki toplamıştır. Hatta bir tane karamuğa Berberis Darwin ismi verilmiştir. Yine gemi kaptanına. Meşhur e, bir orkidesi var. Evet. E, yine aynı şekilde kaptan Fisroy'un adına verilen bir servet türü vardır. Fisroya, e, Şili'de şu an tehdit altında olan bir bitki türü. Hı. Dolayısıyla çok sayıda keşifler e, bu şekilde yapılıyor. Ve e, artık doğayı bütünsel anlamında, yaşamı anlamak anlamıyla... E, ...artık müzeler ve doğa tarih müzeleri, hayvanat bahçeleri hepsi bir arada tasarlanıyor. Aslında bu bir tür yaşamın çeşitliliği bu şeklinde. Bu herhalde bitkilerle bu sefer çevresindeki böcekler ve evet. hayvanların Aynı içerisinde... Doğa tarih müzeleri, evet bağlantılı. Yani bağlantılar kurulmaya, kurulmaya başlanıyor. Hı. Tabii işte jeoloji müzeleri, doğa tarih içerisinde... Ee, ...yine herbaryumlar... ...kutulmuş bitki müzeleri... E, ...yine fosiller... E, ...yine dışarıda canlı... ...bahçe örnekleri... ...seralarla tropikal bitkilerin gelmesi... ...ve dolayısıyla bir şekilde... ...bir doğaya bütünsel bakış... E, ...bu 1800'lü yıllarda... E, ...ortaya e, çıkmaya başlıyor... E, ...yine bunlardan en başında yine... E, Lamarck ...botanikçi ve zoolog... Daha sonra Darwin e, müthiş bir yolculukla birlikte belki de dünyayı değiştirecek olan e, evrim fikrinin e, temelinin atıldığı bir yolculuğa dönüşüyor. Ve çok sayıda doğa tarihi koleksiyonlarıyla kendisi e, dönüyor. Ve e, bununla birlikte artık e, Avrupa'da e, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri... Doğa tarih Müzesinin birlikte tasarlandığı bir alanlar ve yaşam alanının koruma fikri ortaya çıkıyor. Ki bunun da temelini işte Fransa'dan 6 ile birlikte e, atılmaya başlanıyor. Tabii bunun yanında da Amerika'da çok sıradışı bir şekilde işte Troy ile birlikte başlayan e, bir doğa koruma ve doğa e, felsefesi e, ortaya e, çıkıyor. Ee, ve bu şekilde e, bütünsel bir e, bakışla birlikte ve farklı doğa tarih e, tarihi müzeleri planlanıyor ama planlıyor. bunlar içerisinde kesinlikle bir örneğin 13. üçüncü yapmış olduğu Paris Doğa Tarihi Müzesi'nde yalnızca doğa tarihi yoktur bitkiler de vardır canlı seralar da vardır yine aynı şekilde bunu e, Belvedere Sarayına Viyana'da ...yine Şümrün Salayı'nda yine aynısını... ...şekilde e, görebiliyoruz. Tabi buradan 1700-1800 ...geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu'nda da... ...2. Mahmud'la birlikte başlayan... E, ...çok... E, ...bir şekilde... E, ...ki burada aslında... ...2. Mahmud... E, ...Abdülaziz... ile devam eden bir... E, batıyı anlama ve batıyla birlikte... E, ...bir değişim... E, ...gündeme gelir ki aslında... ...bu geziye... E, İkinci Abdülhamit de katılır Abdülaziz amcası ile amcasıyla yapmış olduğu geziye. Hmm. Nereye bu, yapılmış? Bu gezi bu işte gezi Viyana, Paris, hmm. İngiltere şey gibi, e, örnekleri görmek e, için yapıldı. Aslında şey, gezi. Batı'yı tanımak için ve bu noktadan çok etkilenerek aslında İstanbul'a çok ilginç şeyler gelmiştir. Mesela ilk heykeller gelmeye başlamıştır ki Abdülaziz ile birlikte işte en az yanımızdaki Beşiktaş'taki eee Dolmabahçe Sarayı ...daha sonra ıhlamur kasırları gibi kasırlar oluşmaya başlıyor ki... ...burada aslında baktığımız zaman... ...İstanbul'daki değişik saraylar... Osmanlı son dönem yapılan saraylara baktığımız zaman... ...aslında hepsi... ...işte Barak rom, Rom... ...Rönesans tarzıyla... E, ...dizayn edilmiş... ...çok sayıda bahçe olduğunu görürüz. Özellikle... E, Abdülaziz'in ve... ...İkinci Abdülhamid'in... Doğaya olan ilgisinden dolayı çok sayıda ağaçlar getirilmiştir. Yine aynı şekilde uzak doğudan Japonya'dan mesela ıhlamur karşısında Japonya'dan gelen e, yaşlı e, ginko ağaçlarını görürüz. Evet. Ihlamur karşısında. Manolya. Evet manolya ağacı var. Aynen. Bayağı bir, yaşlı bir manolya ağacı var e, diye biliyorum orada. Var. Aynı zamanda e, yine e, çok sayıda egzotik kuş türü. Ee, ...özellikle Japonya'dan... ...Endonezya, Malezya civarlarına getirilen... ...o dönemde ama tabii bunlar şu an yok olmuş. Şimdi yine dolambaçlı örnekleri var ama... ...tabii o dönemki gibi çeşitli değil... ...çünkü bunun kayıtlarına tekrar bakmak... E, ...gerekiyor. Aslında... E, ...belki yüz yıl... ...sonra da olsa... ...o dönemde... ...bir şekilde... Öyle ...bir bilinç, bir var bilinç yani. tasarlanmış ki... ...aslında bunun en ilginç örneği... ...Abdülhamid'in... ...Mastak'taki Av Köşkü'dür. Av Köşkü'dür. Hmm. Orada aslında... ...1800 yılı sonunda... ...İnproktaz dizayn edilmiş olan... ...bir küçük bir saray vardır. Sarayın dış kısmında... ...Av Köşkü'nde... ...bir sera limonlukla açılır ki... ...burada kendisinin getirmiş olduğu... ...Sikas yani sagop palmiyesini hmm. Japonya'dan. Japon de, bitkisi de, değil bitkisi, mi? Yine kamelya, çay bitkisini e, görebiliriz. Etrafında yine çok sayıda sekoya gibi değişik ağaç ve manolya gibi ağaçların dikildiği çok e, özel bir tasarım olduğunu görüyoruz. Şu maslaktaki. Bu, evet, evet. E, Al, e, Köşkünün, Maslak evet, eee köşkündeki maslaktaki. Bu da bize şunu gösteriyor. O dönemde 1900 yıllarda bir şekilde yine bir tekrar bir e, tür e, Batı ile birlikte bir e, e, adı konulmamış aslında bir e, bahçe tasarımı. E, bir tür e, yapıl, yani botanik bahçesine benzer yapılar gitmiş. Ama tabii ki bunun içinde kesinlikle bilimsel. Çünkü botanik bahçenin özünde bilim olmalı. Bir sistematik olmalı. Sistematik olmalı, metot olmalı. Metot olmalı. Sonrasında aktarılabilirsin. Hatta cisini. size şöyle söyleyeyim. Ben de çalışmıştım Berlin'de. E, Dahlem'deki botanik bahçesinde ve botanik müzesinde. Şöyle söyleyeyim e, orada çünkü bunun sistematikle de çok bağlantısı var. Örneğin Al Almanların e, sistematik botanikte getirmiş oldukları engel sistemi vardır. Dolayısıyla o bahçe e, botanik bahçesi e, özellikle çiçekli bitkilerin e, evrimindeki Engler sistemiyle tasarlanmıştır. Ve siz bahçeyi gezerken... ...hem coğrafi keşif yaparsınız... ...hem de bitkilerin, işte çiçek yapıların... coğrafyaya göre nasıl... ...çeşitlerini ve evrimleştiğini hmm. de... ...canlı olarak görme şansınıza... Hmm. ...erişirsiniz. Dolayısıyla... Şimdi ...bir botanik bahçenin tasarımında... ...bu sistematik... ...yapıyı... E, ...anlamak gerekiyor. Şimdi... ...günümüze geldiğimizde ise artık bu... E, englerden sonra devam eden e, sistemden sonra artık e, işte Kronkis ile birlikte bitkiler değişik sınıflandırmaya geldi. Şimdi ise yeni bir angiosmenflogeni dediğimiz angios, yani çişi, e, kapalı tohumların kökenine dair Üçüncü ve dördüncü sınıflandırma sistemiyle botanik bahçeleri... Bir yeni bir an, Tabii tabii şey. tasarım yapılıyor işte. Bunun e, başını New York Botanical Garden ve Missouri Botanical Garden çekiyorlar ve artık... Ortaktaşa e, mı tabii, artık ve böyle, böyle yeni bir tanım yapılıyor yani ya, Çünkü şöyle e, işte... E, çünkü botanik bahçenin bilimlerinden en başında bir, bir tür e, yaşam alanlarının yani ...dünyadaki yedi biyomu tanımlayacak olan... Ee, alan kendi ülke coğrafyanızın tanımlanacak olan alanlar, eğitim alanları, tıbbi bitkiler bölümü, e, herbarium bölümü, eğitim bölümü gibi değişik bölümlerle bunlar tasarlanıyorlar ve amacına göre de botanik bahçelerin bu yönleri ön plana çıkartılıyor. Dolayısıyla siz bu tasarımı yapmış olduğunuz zaman e, hedefiniz nedir? Yaşamın çeşitliliğini anlamak ve bunun için de tabii ki modern şekilde veri tabanları sistemiyle artık bütün yani tree of life dediğimiz Hı -hı. yaşam ağacı ortaya çıkarılmış oluyor. Zaten bitkiler alemi de yani hayvanlara kıyasladığımız zaman zaten e, değil, yani. yaşam zaten 300 300 300 bin tane hani bitki yaklaşık olarak diyebiliriz. Dolayısıyla bunu anlamak için artık birlikte veri tabanları kuruluyor ki aslında 2000 yıllarda ...Norveç Norveç'in altındaki buzların altına tasarlamış olduğu Millenium Seed Bank projesi. Bu çok çok Hı -hı. çok çok çok çok önemlidir. Çünkü e, bütün Avrupa Birliği içerisindeki yok olmak üzere olan emrimi bitkilerin tohumlarının e, saklandığı yerdir burası. Bu Londra'nın dışında bir yer vardı. Eden Project. E, ya o, bu da bu şeyde mi? Bu kapsamda e, mı? En aslında farklı bir konsept. Aslında mi? Eden Project e, bence yani benim kişisel düşüncem Eden Project e, gibi diğer e, alanlara baktığımız zaman bunlar e, aslında... Belki de biraz daha hani, Futurist yapıdaki botanik bahçeleri Ya da Hı -hı. yaşam alanları Çünkü bunlar biraz da Biyosfer projesinin benzerleri gibi Farklı, ee, iklim, farklı kuşakları. iklim kuşakları var Ya da izola kendi iklimini e, Tasarlayan e, En olumsuz alanlarda Çünkü orası aslında bir maden ocağının üzerine kurulmuştur Eden Project'in tasarımı alanı de öyle bir, öyle şey, bir şey olsa çünkü bu kadar açık maden işletmenin olduğu bir yerde düşünün sizde ee, çok harika olur dolayısıyla bunların dizaynları en başta bir botanik bilimsel temele göre bu alanlar yapılıyor Peki sizin hayaliniz nedir? Ben mi vallahi onu sorayım. Ee, <gülüyor> Şimdi, değil mi? Yani <gülüyor> mesela bizde nasıl bir... E, yani neler e, yapılmalı bir botanik bahçesi için? Mevcut örnekleri iyi koruyabiliyor muyuz? Biraz da bu konulara girelim ve... Ben aslında bu konudaki hayalinizi merak ediyorum. <gülüyor> Çok <teşekkür>. Geleceğe yönelik. <gülüyor> Çok teşekkür ederim bu sorunuz için. Aslında botanik bahçeleri nasıl kurulmalı? Çok temel bir şekilde... Bitki koleksiyonu sergilendik, uygulamalı eğitimin yapıldığı alanlar... ...kendine özgü botanik araştırmalarının yapıldığı, sergilendiği... ...doğa felsefesini yansıtan alanlardır. Şimdi bir Ginko'suz, bir Sikas'ta botanik bahçesi olmaz. Bu kesinlikle bir... Kendi e, içinde kapalı e, bir sistemde olmaz. yani Bütün, bütün yaşamı, yaşamı, yaşamı, yaşamı e, görmeli e, insanlar. Yani Ginko'dan nasıl Sikas'a bir evrimleşmeye Sikas'tan nasıl e, kozalaklı bitkiler, kozalaklı bitkilerden nasıl deniz yüzüne, deniz yüzünlere nasıl manolyalara, manolyalara nasıl e, çift renkli bitkilerin dediğimiz işte üç petalı, beş petalı bir demin ki, şekilde bu, bir bu dizaynı evet. olmalı ve m, doğa felsefesinin devamını sergileyen şekilde tasarlanmalı. İçerisinde doğa tarihini içermeli, jeoloji, paleontoloji kesinlikle olmalı, canlı bitki koleksiyonları olmalı barium kesinlikle olmalı. Tohum bankası. E, tohum bankası. Çok doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Horticulture e, kesinlikle olmalı. Ve biyoloji merkezi ya da düzeyde biyopark şeklinde de tasarlanabilmeli. Aslında buradaki hedef doğaya bütünsel bakış. Yani aslında biz nasıl dünya gaya hipoteziyse yaşayan bir makroorganizmaysa... ...bir botanik bahçesi aslında yaşayan bir sistem içerisinde olduğunu gelen birey hissetmeli. Ve tabii gelişmeli değil mi? Tabii yani ki. Yani böyle duran bir sistem de olmamalı. Aslında şey bilim geliştikçe yeni Tabii tabii tabii, tabii tabii tabii kesinlikle. De, yani e, klasik olmamalı. Yani var olan, geçmişte yapılan bir şey varsa o korunmalı. Dolayısıyla belki dünyadaki yerini gösteren e, bir yine Eoluş'un galeri şeklinde yine e, içinde olmadığı. Az önce de bahsetmiş olduğum yaşam formları, işte çöl bitkilerinin step, tuzcul, dağ göl bataklık gibi o ülkenin e, doğal e, bitki florasını, florasını yansıyan faunası yansıtan e, özellikler e, içermeli. Ama en önemlisi biyoçeşitliliğin, yani yaşamın çeşitliliğinin korunmasının ana felsefe olduğu. E, Bu açıdan önemli değil mi Böyle bir botanik faunasının olması? Yani bizdeki yaşam çeşitliliğini, florayı... ...çeşitliliğini, fauna çeşitliliğini korumak... Hı, ...ve tabii bu, bu konuda bir farkındalık kesinlikle. yaratmak... ...bilinç uyandırmak. En başa doğa bilincini ve kültürünün... ...çünkü doğada doğaya bakmak... ...doğayla... E, ...içiçi olmak bir kültürdür. Doğa bilimlerinin ilerlemesinin ve gelişmesinin de... ...temelinde de bu yatar ki... ...bu temel bilimdir. Hı hı. Düşünen, araştıran, eleştiren bireyler olmalı... Tekrar ediyorum yine en basiti de yaşamın yani biyolojik çeşitliliğin e, korunmasını içecek şekilde olmalı. Aslında şöyle bir şekilde baktığımız zaman e, hani siz demiştiniz ya hani e, bu projeler e, neyi, neye hedefliyor ya da nereye gidiyor diye. E, i̇şte bütün biyoçeşitliği araştıran doğa tarih müzeleri, herbaryumlar, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri... Aslında bunlar büyük birer yaşam merkezleridir. Yani işte, işte meşhur bildiğimiz Biyosfer 2 projesi. Hı hı. Şu an hala izole bir atmosferde bir ya yaşam kurulacağı, kurulacağı şey. gibi. Tabii bu aslında bazda bir Gaia hipotezidir. Hı hı. Yani Gaia işte Yunan mitolojisindeki yer tanısına verilen isim. Ee, bu aslında... Yeniden yaratım gibi. Evet, aslında modern bir Nuh'un gemisi aslında. Ha, <gülüyor> evet, aslında bu bir şekilde e, hani uzaya e, nasıl gidilir? Şu an hani tam da Mars'ta e, Hı -hı. su bulunmuşken herkes de Mars'ta e, konut kredileri, Hı -hı. <gülüyor> arazi sa satışları gündemdeyken e, yeryüzünde. Evet, <gülüyor> evet <gülüyor> Ve, yani e, e, e, Dolayısıyla e, hani tabii bu çok biraz da bir duruma dönüşüyor makro bazda baktığımız Nuh zaman nuhun gemisinde ama... ama biraz bitkileri unutmuştuk galiba biliyorsunuz evet, yani evet, bu konuda evet işte yani o bitki şeyi olmayınca olmayınca, olmayınca, olmayınca, evet. olmayınca belki bu bizim yeni nuhun gemisinde aslında ya, bitkilere de başa trol verilecektir e, diye düşünüyorum ya şöyle diyelim e, işte milenium seed bank'in kurulması ki bizim ülkemizde de aslında Menemen'de bir tohum bankası tarımsal tohum bankası var ama sorun şu biz e, Küresel iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği sonucunda hangi canlıların ne kadar yok olacağını ve bunları gerçekten e, geleceğe nasıl taşıyacağımız üzerine makro planlar yapmak zorundayız. Şu anda iklim değişikliği kapımızda. E, müthiş bir karbon birikimi var. Bu karbon birikimini nasıl e, tutacağız bunu evet Düşü, Düşür, e, düş düş e, tutacağımız dedim ben tabii ki ağaçlandırma bitki hı hı. hangi ağacı dikeceğiz o diktiğimiz ağaçların e, karbon emisyonu tutma kapasiteleriyle birlikte oksijen temizleme miktarları miktarlarını örneğin yani karbon ayak izimizi e, minimuma e, indirecek şekilde çok ağaçlardan yardım alacağız ve bunu evet. nasıl yapacağız? Eğer olabilir, yeryüzünde canlıların türleşme hızı Canlarının yok olma hızından düşük olmaya noktaya geldiği zaman biz zaten altıncı büyük kitlesel yok hazırız hazırız demektir. İşte dolayısıyla botanik bahçeleri de bir, ne, bir nemsede doğadaki lokal endemik bitkilerden nokta endemik bitkilere kadar olan bitkilerin tohumlarının saklandığı, doğal alanın dışında bir alanda yetiştirdikleridir. Yaklaşık 11.700 tane bitki taksonunun yaşadığı, Dünyanın en sayılı bir zenginliklerinden birisinin olduğu bir ülkede. Ki evet. Çok, kaç ee, önemli e, kuşak, kuşaklar mı? Üç, mi? üç, üç, üç ana kuşağın etkisindeyiz. İşte Kuzeyimizde Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarımızda Akdeniz iklimi. E, İç Anadolu, Doğu Step Güney Güneydoğu Anadolu'da Çöl SİTEP'i olduğu da tam bize ait Bozkır sitevi, aslında Yüksek Dağ sitevi. uygun yer değil mi burası ve, bunu yapmak ve, ve aslında her bölgeye ve her ile her ilçeye bizim birer botanik bahçesi tasarlamamız gerekiyor. Ve bunu yapmamız hiçbir neden yok. Elimizdeki hem doğal kaynak rezervleri, hem eğitim rezervleri, hem yetişmiş insan kaynakları olarak... Aslında diyorsunuz her ilde yani ee, o oranın koşullarına tabii, uygun, uygun botanik bağçıları açılabilir, yapılabilir, kesinlikle. varlanır da korumalıyız. Korumalıyız kesinlikle. Mi? Çünkü onlarda da tabii sorunlar var. Ee, zaten e, sorun da bu zaten işte bütüncül bakışla birlikte biz bu kentlerin yaşam alanlarının nasıl dizayn edileceğini, göç işi nasıl korunacağını bu şekilde de bir şekilde de e, sağlamış e, olacağız kanısındayız. Dolayısıyla eğer bunu yapmazsak, bir şekilde doğadan neyi kaybettiğimizi, neyin yok olduğumuzda ölçme şansını yitirmiş olacağız. Evet, Türkiye'de her 10-15 günde ya da iki haftada bir yeni bitki türü bulunuyor. Tamam, biz sistematik botanikte bitki tür hanolamada çok iyiyiz. Evet, Ama Danlı sonrasında ne yapıyoruz? Kaydediliyor. Yani tabii şimdi resmi Türkiye florası evet. gibi bir çalışma var sizde yani içinde yer aldığınız evet. danışman olarak. Bu da önemli, işte Türkçeleştiriliyor evet. yani bitkiler, değil mi? O anlamda da önemli bir çalışma ve bu devamı da gelecek. E, Tabi tabii. evet. E, bunun bir de fiziki yani e, olarak mesela bir botanik bahçelerinde de bunu görebilmeyiz değil mi? Yani o. Tabii ki. O, o, onları çoğaltmalıyız farklı illerde. Kesinlikle. İşte sonuçta bu da şuna devam ediyor. Yani ulusal bir botanik bahçesi bunun dahilinde yine diğer botanik bahçeleri kurulmalı ve bu Uluslararası Botanik Bahçeleri Birliği'nin üyesi olmalı. Ve bununla birlikte makro mikro hedefler ölçeğinde tabii eğitim ve diğer konular olmak üzere var olmuş olan ...işte iklim değişikliği gibi diğer koşullara göre... E, ...sorunlar çözmeliyiz. Sonuçta şunu söyleyeyim. Şu an... E, ...biz çok sayıda... E, ...bitki türünü... ...çiçekli bitki türünü... ...peyzaj canını kullandığımız olan... ...süs bitkilerini ithal ediyoruz. Kendimizin... ...bahçelerde üretmiş olduğumuz... ...adını kültüvar varitesi olarak... ...üretebiliriz. Bu, üretebiliriz. Bu, bu, evet. İşte en büyük ekonomik... ...yine bunun yerinde... Yani düzsel bitkileri üretebiliriz, şifa bitkileri üretebiliriz. İşte bu noktada evet, biz... Evet bence bu programdaki mesajımız da bu olsun evet. değil mi? Geleceğimiz açısından aslında çok önemli olduğuna dair ve bu hayalinizi tekrar ben evet. son cümleyle özetleminizi rica ediyorum. İşte biz bu nedenle en basitinden somut bir örnek olarak Düzce Üniversitesi'nde süs ve tıbbi bitkileri üzerine bir araştırma merkezi kurarak bunun hedef alan bir botanik bahçesi tasarlamaya başladık. Umarım bu somut olarak en Batı Kadeniz bölgesi için en azından Avrupa Sibirya Floralanı içinde bir e, örnek olacağı kanısındayız. Bunun gibi bir şekilde bunu geliştirerek bütün ülkeye ve yine e, hem Balkan hem Akdeniz hem Orta Doğu ve e, Doğu coğrafyasıyla e, bir bağlantı kurarak e, tasarlamamız gerektiği kanısındayım. Harika, umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Çok teşekkürler verdiğiniz e, bu bilgiler için, e, konum olduğunuz için. E, Düz Üniversitesi Orman Botaniği Anabilim başkanı Profesör Doktor Necmi Aksoy ile konuştuk. Çok teşekkürler, çok güzel bir program ben oldu. Yine dedim. zaman su gibi aktı geçti. E, tekrar başka bir konuda yine görüşmek, konuşmak üzere dileyelim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili dinleyiciler... Bugün yine Profesör Dr. Necmi Aksoy'la botanik bahçeleri ve onun geleceği üzerine konuştuk. Tekrar görüşmek üzere, sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi